her ila tecelli ve ma karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için açılıp parladığı zaman gündüz erkeği de dişiği de yaratan kudret hakkı için ki sizin işleriniz çeşit çeşitlidir <gülüyor> <gülüyor> Malını Allah yolunda harcayıp, O'na saygı duyarak haramdan sakınan, O en güzel kelimeyi, kelimeyi i Tevhid'i tasdik eden kimseyi, Biz de en kolay yola muvaffak ederiz. <gülüyor>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 <gülüyor> Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. <gülüyor> o, Verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez. <gülüyor> sadece ve sadece yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur.